Evet arkadaşlar, merhabalar. Ee, yani Nedim'in geç gelmedi, onu söyleyeyim. O yüzden geç bağlanmadık. Ee, bir mevzu konuşuyorduk. Oradan çıkamadığımız için e, biraz geç bağlandık. Kusura bakmayın. Ee, evet Nedim, geçen hafta evet. yapamadım cumartesinin Bugün e, hafta sonu sohbetlerini beraber yapalım. Hadi bakalım. E, sen de e, spor kıyafetlerine, ben de spor kıyafetlerimle bugün. Evet, e, artık Aslında... YouTube'un en güzel doğal tarafı da bu değil mi? Yani e, günün, saatin pek önemi yok. E, normal televizyon kasmalarının dışında çok daha rahat e, konuşabildiğimiz bir ortam. Evet. O yüzden de e, hep beraber bugün biraz daha sohbet edelim. istiyorum. Biz, bizi dinleyenlerin kıyafetleri de muhtemelen böyle zaten. <gülüyor> Ama hani diyor ya, onlar biz onları göremiyoruz. <gülüyor> ben evet. Zeki Müller'im bizi görebiliyor. Hadi. Evet. <gülüyor> ee, arkadaşlar bugün ne konuşacağız diye çok sordu. Bizim arkadaşlarımız da sordu. Bir türlü cevap vermedik. Neden vermediğimizi de söyleyeyim. Ya bugün biraz spontane e, gitmek istiyoruz. Hani biz çoğunlukla e, kendi aramızda konuşup da hani Nedim sen bunu söyle, ben bunu söyle diye bir giren e, kişiler değil. Zaten çoğu zaman spontane de konuyu da seçmedik bugün. Biraz daha akışına bırakalım. E, beraber şu 50 dakikalık e, zamanı beraber geçirelim istiyoruz. Dedim geçen haftadan veya daha önceden haftalardan böyle aklında ya ben bunları da konuşacak mı ama zamanım olmadı dediğin konular varsa oradan başla istersen nasıl istersen. Ama şey tabii gündem, gündem o kadar hızlı ilerliyor ki. E, ya yani mesela şeyden varsa, başlamak ister misin? Ee, bu tezkereye evet demek Cumhuriyete ihanettirden başlamak ister misin? <gülüyor> evet o çok ilginç. Yani şöyle <gülüyor> yani böyle bir tartışmanın içinde ihanet kelimesini Kullanacak son kişi Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Çünkü tezkereye hayır demenin nasıl bir ihanet olduğunu bütün toplum bildiği halde, hepimiz gördüğümüz halde aklımıza ve dilimizin ucuna ihanet kelimesini kullanmak gelmedi. Ama ne nasılsa Kemal Kılıçdaroğlu bence aldığı tutumla HDP ile işbirliği yaparak Türkiye'nin terörle mücadelesine büyük bir darbe vurma girişimiyle. Yaptığının aslında ihanete karşılık geldiğini kendi itiraf etmiş oluyor. Kendi dile getirmiş oluyor. Yani Allah söyletiyor derler ya. Yani gerçekten Allah söyletmiş. Çünkü Cumhuriyete ihanet tezkere hayır demektir aslında. Ama o ne diyor? Cumhuriyete evet de deseydik Cumhuriyete ihanet etmiş olurduk diyor. Tuhaf olan şu ittifak ortağı İyi Parti. Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi tezkereye evet demiş. Memleket Partisi tezkereye evet yani demiş. Yani ben şöyle söyleyeyim. E, bunlar bunlar ihanet bilmiyorum. içindeler ama Kemal Kılıçdaroğlu evet. ve HDP ekibi e, vatansever. Dünyanın en gülünç hali, dünyanın en gülünç hali. Ama diyorum ya Allah söyletmiş yani bu ihanet kelimesini. O söylettiği için de, yani o söylediği için, o telaffuz ettiği için de biz bunu kullanabiliyoruz. Ve tekrar söylüyorum. E, Burada bakın bu öyle sıradan bir hayır değil Mete. Hani senin televizyonlarda burada da çizdiğim bir fotoğraf var. Birçok uzman da aynı şeyi söylüyor. Mehmet Ali Çelebi de diyor ki eğer biz oradan Yanlış başka diye, bir şey söyleyeceğim. Dün akşam Atta tweetleri gördün mü? Sayın Kılıçlarım. İşte artık komik hale geliyor. Yani Ay sen dün akşam Atta tweetleri gördün mü? Gördüm, işte. gördüm gördüm. Gördüm. Yani artık yani bu, ol, bu olayın içinde oğlunun askerliğini yapıp yapmamasını tartışmaya bu, gerek yok. O, bu ee, Arkadaşlar bunun bir sonrası daha var. Şurayı biraz <gülüyor> deşelim seninle beraber istiyorum. Bir sonrası daha var. Evet. Diğer gelen yani, menkul bazı yorumculara Frokuandası da yaptırıldı. Bu korkunç bir algılama şeklidir. Devam et evet. abi. Devam et. Üçüncüsü de var bunun. Algısı bozuk şuraya şü, kaya sesleniyorum. Profesyonel asker diye geçiştirdiğiniz bizim Mehmetçimizdir. Evlatlarımızdır askerlerimiz konsolucunda size önerim on düşünüp bir yapmanızdır. Canlarımızla ilgili verdiğiniz kararları devletin ürettiğiniz gibi vermeyin. Şimdi evet. ya buna, buna en güzel cevabı sen vereceksin herhalde. Ya ya neyi vereceğimi? Dün akşam da aynı şeyi söyledim. Yani şu hani ünlü bir fıkra var ya hani neresini düzelteyim kardeşim? Yani o keçi değil koyun, o kız değil erkek. Hani diyor ya Hani peygamber o peygamber değil, bu peygamber bir sürü şey var yani böyle bir fıkra var. O fıkranın ötesine geçtik. Ar arkadaş bu mevzuyu biz açmadık ki. Bu mevzuyu evet. siz açtınız. Siz demediniz mi benim oğlum er olarak yaptı, senin oğlun bedelli yaptı, senin oğlun bedelli askerlik yapan birisinin babası olarak sen bu kararları vermiş olmandan dolayı ben bunları e, kabul etmiyorum diyen sen değil miydin? Ben mi dedim arkadaş ya? Hatırlamıyor musun ilk e, e, attığı tweet tabii, şeyi? Tabii, hani tabii. bu mevzunun niye teskereye hayır diyorum? Tweetten hatırlamıyor musun? Dedim. Tabii, tabii, tabii. Ben mi dedim arkadaş? Mevzuyu e, normal e, normalleştiren bu hale getiren yani karşıya e, evlatlarımızın nasıl gideceğiyle ilgili konuyu tartışmadık ki. Konuyu siz buraya getirdiniz. Bize dedik ki arkadaş baktığınız yer yanlış. Yanlış yerden bakıyorsunuz. Sizin dediğiniz gibi değil bu olay. Şunu söyleyebilirsin. Kimse sana şunu itiraz etmezdi ki. Arkadaş ben hiçbir askerimin yabancı topraklarında bulunmasını istemiyorum. Nokta. Sen ben Nedim bir şey diyebilir miydik? Hayır canım zaten. Yani arkadaş tebrik ederiz. Senin görüşün budur. Çeker gideriz. Ama sen olayı benim oğlum er yaptı. Senin oğlun bedelli askerlik yaptı. Senin bedelli askerlik oğlun zaten. Ee, senin oğlunu göndermiyorsun. Başkasının evladını gönderiyorsun. Mevzusundan başlattığın andan itibaren olayı sen getirdin buraya. Biz mi getirdik? Tabii. Hem getiriyorsun. <gülüyor> arkasından da bunun böyle olmadığını söyleyince de Hı. bu sefer diyorsun ki ya, profesyonel askerlerin kim dedi arkadaşlar askerlerimizi profesyonel normal diye ayırdığımızı. Ben her zaman şunu söylerim. Arada bir fark yoktur dedim. Her zaman söylerim. Söylediğim çok basit bir kelimeyse sen çok iyi hatırlarsın dedim. Derim ki canım profesyonelliği ve şeyi olmaz. Yalnızca yaptığınız mesleğin olur. Aynı vatan sevgisi, aynı değerdedir her, her birinin e, bu memlekette. Yaptığın işin esası farkıdır. Ne yaptığı işi küçültür, ne aş yaptığı işi büyütür. Onun yaptığı bizim başımızın üstünde derim. Arkadaşlar, ya bu kadar hani. Burası bir. iki senin me me şey mevzuna gelin. Yani milletin saldırdığı bir noktada yani işte e, Muharrem inceler, iyi Partiler ve diğerlerinin ve diğer CHP'nin içindeki birçok kişi de ne yapıyorsunuz dediği bir yerde çıkıp da arkadaşlar siz evet dediniz ve Cumhuriyeti ihanet ediyorsunuz lafını ben hiç beklemiyordum biliyor musunuz? Tabii. Allah söyletiyor. Bak kimse, Hayır ben beklemiyordum yani. Tabii hiç kimse tabii. tabii size, ya, hiç kimse kimse bak şöyle. Eleştirirken yani bu, bu böyle bir tutum aldığı için eleştirebiliriz söyleyebiliriz ama ihanet kelimesini biz kullanmazdık ben kullanmazdım ben olsam yine kullanmazdım ama kendisi tezkereye evet demek cumhuriyete ihanettir kelimesini ifadesini kendi kullanıyor bak bunu var ya bu ihanet kelimesinin ağzına ağzına gelmesinin yegane nedeni yaptığını tarif etmesidir çünkü bunun ne anlama geldiğini biliyor. Ve ne için yaptığını da biliyor. Çok kısır bir siyasi çıkar için e, ülkeyi feda edebileceğini gösterebiliyor. Yani bu korkunç bir durum. E, şeyi, e, tezkerenin nasıl bir ihanet, yani hayır hayır e, vermenin nasıl bir ihanet olduğunu, PKK'nın siyasi kolu HDP yan yana gelmenin ne anlama geldiğini biraz daha düşünmesi gerekiyor. Aslında e, hani basit bir hayırdan da öte çok daha derin anlamları var. Neden? Şimdi bizim oradan askerimizin çekilmesini ve oradaki o 900 kilometrelik terör koridorunun oluşmasını kim istiyor? Amerika Birleşik Devletleri. Yani bizim askerimiz o teskere hayır çıksaydı bir an için öyle düşünelim. Çekilmek zorunda kalsaydı. Orası tamamıyla yine PKK tarafından dolacaktı. Yani Amerika'nın isteği olacaktı. Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun buna hayır derken ne için hayır dediğini bir kez daha anlamış olduk. Allah bunu en güzel açıklayan sen de paylaştın ödülüyor. galiba. Twitter'ında gördüm Nedim. Mehmet Ali Çelebi bunun Tabii. cevabını o kadar klas bir şekilde Tabii. vermiş ki. Helal olsun. Yani, yani biz ona devamlı milletvekili ama biz hala Teğmen, bizim gönlümüzde Teğmen diye kaldı. Tabii. Teğmen, Çelebi diye e, söylüyoruz. Mehmet Ali Çelebi cevabını çok güzel vermiş. Tabii. Çok güzel vermiş. Evet. Tamam mı? Yani eee ve o kişi de CHP'nin içinden bu yüzden ayrılan bir kişi. Ya bak e, çelebiler, Çelebi ayrılmadan önce, yani CHP bir, bir, bir dönem önce, yani bir adım öncesinde, CHP de böyleydi biliyor musun? Yani CHP bundan farklı benim gözümde. Yani gerçekten söylüyorum, CHP eleştirsin, isterse ne bileyim ben kavga etsin, şey yapsın ama mesele memleket olduğunda Gelir o anda kararını verir ve Türk askerinin, Türk milletinin, Türk devletinin yanında olur. Çünkü bunların birbirinden ayrılan yönü yok. Yani Türk milletiyle, Türk devleti, Türk askeri birbirinden ayrılan bir şey yok. O yüzden biz bir bütün olarak bakıyoruz olaya. Şimdi sen gelip iki yıl önce her şeyiyle süresi hariç her şeyiyle evet dediğin tezkereye bugün oturup da ihanet diyorsan o zaman iki yıl önce sen ihanet, ihanet mi ettin bu ülkeye evet diyerek. Yani o kadar büyük çelişkiler var ki. O kadar büyük çelişkiler var ki. Bir de bunu pazarlamaya çalışanlar var yandaş gazetecileri. İnanamıyorum. Bir Gerçekten de, inanamıyorum hocam. Ya ben şöyle söyleyeyim sana. Mesela çok ilginçtir. Şimdi tabiri kullanıyor ya. Şu manşete bir daha gelsin çocuklar. Hani e, üç tane tweet'i arka arkaya koyarken yavaş yavaş gidip ben sana hani e, Uğur muydu? Hani Uğur oynat hikayesi var ya. Bak. Evet. Oğlum orayı yok. Ha. Bir daha git abi, biraz daha git. En sonuncusunu koysana, en sonuncusu. Üçüncüsünü koysana. Hah dur. Bak diyor ki, askerimiz söz konusu olunca size önerim on düşünüp bir yapmanızdır. Canlarımızla ilgili verdiğiniz kararları devlet yönettiğimiz vermeyin. Ben o zaman şöyle sorayım arkadaşlar. HDP'nin PKK'ya ısrarla ve ısrarla terör örgütü dememesi ve arkasından PKK'yı legal bir siyasi muhalefet yapan, bir yere dönüştürme çabalarını yapan bir gruba mesela ne diyorsunuz siz konuşurken ne diyorsunuz? Nasıl üslupla konuşuyorsunuz? Ha? Nedim nasıl konuşuyorlar mesela? Sen nasıl konuştuklarını düşünüyorsun? Neyle ilgili? PKK ile ilgili mi? Hani şimdi diyor ya, hani askerimiz söz konusu olunca size önerim on düşünüp bir yapmanızdır diyor ya böyle. Evet. Böyle büyük bir laf bu çünkü. Evet. Değil tamam. Mi? Ben de diyorum ki mesela HDP PKK'yı terör olarak görmüyor değil mi? Tabii. Daha geçen hafta e, Abdullah Öcalan'a da özgürlük diye tweetler atıyorlardı. Ya şimdi dur, o zaman duruyorum. Askerimiz söz konusu olunca size önerim on düşünüp bir yapmanızdır. O zaman evet. şöyle soruyorum ben de. Siz on düşünüp bir yaptığınızda HDP ile HDP ilgili pozisyonunuzu ne olarak e, anlatıyorsunuz bize? Şöyle, meşru. Ne olarak anlatıyorlar? Yani Askerli bütün dünya tabii, tabii, tabii, bize böyle hani uyarı yapıyor ya Sayın Kemal evet. Kustaloğlu. Ben diyorum ki siz ne yapıyorsunuz? Siyasetten ne yapıyorsunuz? Yaptıkları Bezatleri şu. terör örgütü görmeyen evet. bir evet. E, hepimizin tartıştığı konuda siz ne yapıyorsunuz? Tabii. Onu, onu meşru görüyor. Çok onu Demirtaş'ı masum görüyor. Suçu ne diyor? Peki. Öcalan'a özgürlük diye tweetleri attıkları zaman onu görmezden geliyor. Oyun oynuyor kendince. Yani yutturmaya çalışıyor. Yani Bak ben şöyle diyor. Şu, şu öneriyi getiriyorum. Kemal Kılıçdaroğlu bütün bu yaptıklarında bireysel olarak veya bir grup olarak kendini haklı görebilir. Bunu bir çıkış yolu Türkiye için bir formül olarak da görebilir. O <gülüyor> zaman Atatürk'ün kurduğu partinin başından ayrılıp bir parti kuracak. Bakalım kaç kişi arkasından gelecek ve bu yaptıklarını orada gerçekleştirebilecek. Şu çok kolay. Nasıl olsa %25'e oturmuş bir kitle var. Ben onun üzerinde istediğimi yaparım. Ara sıra Atatürk, Kuvayi Milliye sosu, bunu sos olarak kullandığı için söylüyorum. Onu bir sos olarak kullanırım Atatürk'ün ismini de. Onun koltuğunda oturuyorum derim. Kuvay Milliye derim, yuttururum. Nasıl olsa karşı taraf nefretle nefretle gözü dönmüş, gerçeklikten kopmuş. Terör örgütünün yaptıklarını bile gözünü kapatmış, onun siyasi yardakçılarının, HDP'nin yaptıklarına gözünü kapatmış bir kitle var. E, dolayısıyla onun üzerinde istediği gibi oynayabiliyor. Ve tek bir ses çıkmıyor bununla ilgili ya. Çıkmasın, önemli değil. Önemli olan şu, o zaman yurtseverlerin, vatanseverlerin bu konudaki söylediklerini de dinleyeceksin. Oturup onları suçlamayacaksın. Sana hiç kimse ihanet lafı etmemişken sen o kadar ağır taşma, lafı... Ağrda kullanmadık değil mi? Tabi sen ya yani, tabi canım şöyle ee, sen karşı taraf evet dediği için sırf Cumhuriyete ihanet etmekle suçlayacaksın. Ya insanda biraz akıl olur, izan olur hocam. Hani başka bir şey söyleyeyim mi? Cumhuriyete ihanet lafı. Dün akşam bir yorum. Hani Cumhuriyet Bayramında şey Mete Cumhuriyet Bayramında yani bunu söylüyor. Ay bak başka bir şey daha söylüyorum. Dün televizyonda ya bunu çok büyük. Kim söylüyor bunu? E, i̇sim vermeyeyim şimdi, yani tartışmanın bahçesi yapmayayım. E, dün akşam televizyon programında e, dedi ki ya bu, bu kadar hani bu vatana ihanetle Cumhuriyet'e ihanet aynı e, safta yer alamaz. Dedim ki arkadaşlar siz dedim hani bu yorumu nasıl yapıyorsunuz? Birisi bana gelse dese ki sen Cumhuriyet'e ihanet ediyorsun bu kavga konusudur dedi. Kavga Tabii. konusudur. Yani Tabii. benim... Veya girip dinime bir şey söyleyecek. Veya namusuma tabii. bir şey söyleyecek. Veya ne diyeyim vatan ve milletimle ilgili bir şey söyleyecek. Bu benim için kavga konusudur. Cumhuriyet o zaman şöyle tabii yani, de... cumhuriyeti ihanet demek demek biliyor musun? Atana ihanet. Tabii, tabii, vatanına, vatanına ihanet. Tabii, tabii. Felsefesine ihanet. Tabii, milletine tabii. ihaneti içine barındır. Cumhuriyet çünkü bütündür. Bunu tabii. dedim nasıl küçültebiliyorsunuz arkadaşlar? Yani bu üslubu nasıl normalleştirebiliyorsunuz? Cumhuriyeti ihanet. Tabii. Yani bu bu kadar büyük bir mevzu değildir. İyi o zaman dedim bundan sonra hepimiz birbirimize karşılıklı He. toplantılarda da şeylerde de He. ne derler öyle e, diyelim. Televizyon programlarına da çok basit bir mevzuysa ben size yanlış bir şey söylediğimize siz Cumhuriyet'e ihanet ediyorsunuz deyip geçiştireyim tabii. dedim yani. Çok da basit He. bir konummuş bu. Size, siz de alınganlık yapmayın değil mi? Madem bu sözü yani, yani bu şeymiş zaten normal bir eleştirisel bir konuymuş. Tabii tabii. İnsanlarla böyle gala geçiyorlar tabi. Ne yapıyoruz? Siyasette e, gerginlik yaratmayacağız. Üslubumuzu atmayacağız. Tabi Ağırlaştırmayacağız. Ağırlaştırmayacağız. Olgun olacağız, hoşgörülü tabii. olacağız tabii, tabii. Böyle e, tabii, ayrıştırmayacağız, bütünleştireceğiz, kavrayacağız, tabii. değil mi? Öyle yapacağız. Tabii. Evet. Yani aynısını aynısını eee Meral Akşener'in karşısına geçip bir HDP'linin işte burada Kürtler var, bunu inkar ediyorsunuz. Kürt dili var, bunu inkar ediyorsunuz. Burası Kürdistan, onu inkar ediyorsunuz dediğinde ona gösterilen benzer tepkilerle de birleştirmek lazım. Bu bir proje. Yani ülkede, ülkede vatanını sevmek, vatanına bağlı olmak, anayasaya bağlı olmak, anayasanın metnine, ruhuna bağlı olmak bir suç, barbarlık. Milliyetçilik, ırçılık, şovenizm olarak adlandırılıyor, baskılanmaya çalışılıyor, susturulmaya çalışılıyor. Yani adam karşısına geçiyor. Hani bir ülkeyle yani Siirt, hani hiçbir zaman bahsedilen bir coğrafi şey hüviyeti olan bir yer değil. Siirti bilenler bilirler. Ba bazen çizilen emperyalist haritalarda bile yeri yoktur Siirt'in. Ama adam gelmiş oraya. Ne diyor? Burası diyor, e Kürdistan diyor. Yani gerçekten bunu dillendirirken bile ben hicap ediyorum ve karşısında milliyetçiyim diyen, Atatürkçüyüm diyen insanlar e, dinliyorlar. Ya, ya sadece ben, hiç, hiç, hiç şunu uzantsın dinlediğim şey nedim? Nedim. Evet. Ben cevabın cevabını dinledim. Yani orada bitmiyor. Eee evet. Akşener bir şeyler söylemiş. Yani evet, e, Öyle şey şu. Yok yok. Ben şunu söyleyeceğim. Şey şu. Hani bak, hayır zukur. şöyle şu yanlış anlaşılmasın diye söylüyorum. Tam anlaşılsın Hı. diye söylüyorum. Bir şeyler söylemiş ama yeterli midir? Bana bakarsan benim için yeterli mi? Değildir. Ama hani susmuş e, tabiri doğru değil. Bir şeyler söylemiş ama ben, e, ben de zaten demiyorum. bunu mu beklendim? Hayır tabii, tabii. Ya çok basit. Bazı şeyler var tartışamazsın. Mesela sana işte sana bana oturup da ya da bir başkasına hiç kimse kimseye Türkiye'de Cumhuriyeti ihanet etmiştir verdiği oyla. Kim bu? AKP, MHP, Memleket Partisi, iyi Parti diyemeyeceği gibi ya üstat ben sana de, Türkiye'de Sen lafını bu lafın, Bak bu lafın aynısını, bak bu lafın aynısını. Git edep yani PKK'ya. PKK'ya PKK diyemeyen, yani PKK'ya bir terör örgütü diyemeyen bu ülkenin askerlerini öldüren bu ülkenin çünkü suçlamayı biliyorsun değil mi, PKK örgütünün Yargılanırken suçlanması nedir biliyor musun? Devleti, cumhuriyeti ve işte e, vatanı tabii. yıkmakla ilgili suçlanır. Yani bütün tabii. tabirler içine vardır suçlamak. Tabii. Terör tabii. örgütünün amacı yazılırken oradaki tabii, amaç tabii. tam cumhuriyeti yıkmakla ilgilidir. Ben sana tabii. şu soruyu soruyorum. Ya arkadaş bu kadar basit anlamda kullandığın kelimeyi cumhuriyeti ihanettir kelimesine Bugün kapatma davası olan bir siyasi parti için hiç kullandın mı hayatında? Tabii. Hiç kullandın Tabii, çok... mı hayatında? Asla. Yani bunun asla. için, bak kullansın diye de söylemiyorum ama bak bu kadar net söylüyorum. Kullansın diye söylemiyorum. Hani diyoruz Tabii. ya, ihanet lafı, vatanı ihanet, cumhuriyeti ihanet çok ağır itham Bunun bir hukuki karşılığı vardır. Bakın bunun bir hukuki karşılığı var. Bak Tabii. onun için bile söylemesini istemiyorum. Bunu ancak kim karar verir? Mahkemeler karar verir. Vatanı ihanetin kararını mahkemeler verir. Sen buran da düşünüyorsun ama buradan çıkartmak o kadar kolay değildir ya. Tabi. Senin ittifakının içinde olan iyi partiyle katarak söylüyorsun bunu. Tabi. Ya nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Yani. Ben bunu gerçekten anlamıyorum ya. Tabii, tabii. Yani bak hocam HDP onları öyle bir kitlemiş ki Millet İttifakını öyle bir kitlemiş ki buna hayır diyenler. Saadet Partisi, İyi Parti, CHP oturmuşlar beraber şöyle mesela Libya tezkeresine itiraz edebilirsiniz. Ne bileyim başka bir yurt dışı misyonu ile ilgili edebilirsiniz. Ya Türkiye'nin 40 yıllık bir mücadelesinde geldiği en ileri noktada desteğe en çok ihtiyaç olunan bir noktada o bütünlüğü o cepheyi parçalayan bir tutum almak ve HDP'nin yanına geçmek. Çünkü HDP attığı her adımı PKK adına atıyor. Söylediği her sözü PKK adına söylüyor. Var mı bunun hayır öyle değildir. Hayır onlar Kürtlerin hakkı için mücadele ediyor. Hayır onlar demokrasi için mücadele edecek diyecek bir kişi var mı? Eğer öyle olsaydı PKK Kürtleri katlederken HDP'nin ağzını açması gerekmez mi? Tepki göstermesi gerekmez mi? En azından şunu söylemesi gerekmez mi PKK'ya? Ey terör örgütü ya da ey PKK sen benim seçmenlerimi öldürüyorsun. Hani bırak sadece hani Kürt insan olarak bakmadığını varsayalım. Sen benim seçmenlerimi öldürüyorsun ya bana oy veren insanları öldürüyorsun. Diyarbakır anlayıları HDP'ye oy vermiş insanlar bunlar. Ve sen karşına geçiyor birisi bak Kürdistan tartışması 100 yıl önce kapanmıştır bu ülkede. Birileri getir, önümüze getirmek istiyor. Ve getiriyor Meral Akşener gibi bir siyasetçinin bakanlık yapmış bir siyasetçinin önünde bunları söyleyebiliyor. Bunları da dinliyor. Ha tepki. Tepki şu olacak. Ben o kişide tartışmam bile. Ona derim ki anayasanın üçüncü maddesi var kardeş. Ne diyor? Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili de Türkçedir. Nokta. Tartışmaya kapalı. Tartışmaya kapalı. Beğenmiyor musun? O SİİRT'te e, e, konuşanı densi Beğenmiyor musun? Dünyanın cehennemin dibine git istersen. Cehennemin dibine kadar gidebilirsin. Bu bir entelektüel tartışma değil bu sana bu konuda görüşü, sorulan bir görüş değil bir siyasi tutum olamaz bu dillendirilemez bu ifade edilemez bu düşünülemez bile tamam mı düşünülemez bile yani böyle ya ne kadar bak işte dinledi hoşgörülü ya bunun devamı ne bak sosyal medya aracılığı nereye kadar geldi olay bu tutumu almış olan kişiyi savunanlar sosyal medyada ya olur mu işte bak siz ırkçısınız milliyetçisiniz faşistsiniz şovanssiniz falan filan ne yapalım Şöyle yapalım, özellik ilan edilmiş, ana dili, anayasada e, kurucu unsur Türk-Kürt diye yazılmış ve ilan edilmiş bir Kürdistan, öyle mi? Ne bu? Neyin projesi bu? Yüz yıl önceki harita, ser haritası, yüz yıl önceki anlaşmalar, emperyalizmin oyunu, Amerika'nın bugün Suriye'nin kuzeyinde oynamaya çalıştığı, bize de dayattığı oyun bu. Oturacağım ben bunu, ay ne bana demokrat desinler. Ya Nedim Şener ne kadar demokrat, bak hoşgörülü, Gördüm, afa. Ya ben bu ülkede kurucu kurucu değerlere hiç bir bağlı kalamayacağım? Ben Atatürk ve arkadaşlarının verdiği mücadeleyi yok mu sayacağım? Ben bu anayasayı yok mu sayacağım kardeşim? Oturup karşımda bunları edecekler. Ben de Meral Akşener olacağım. Sadece yapmam gereken. Kardeşim sen nerede yaşıyorsun? SİİT. Coğrafi olarak hiçbir zaman böyle sayılmamış bir yerde. Kaldı ki anayasanın Üçüncü maddesi temel maddesi hani o değiştirilemez maddelerden bir tanesi bu iken sen bunları söyleyemezsin defol git karşımdan diye de, diyemiyor mu? Ama o o o o o kişiye gösterilen hoşgörü değil mi? Tam tersi vatanın bütünlüğü birliği için mücadele edecek adamlara hayır tam tersi suçlama olarak geliyor niye ne yapmış ne yapmışız Anayasanın 3 üçüncü maddesine bağlı kalmışız ya ne yapacaktık onlarla beraber Ha, PKK, ekolojik bir örgüt Ya şöyle, bunlar e, gerildedir. Hani ne diyorlar? Böyle i̇şte, ee, silah bıraksın, savaş, savaş silahlı eser, politikasına vazgeçsin. Nasıl? De, de, e, Muhaleke, nasıl? E, silahlı e, muhalefet. Silahlı muhalifet. Şöyle bir diyorlar. Silahlı muhalif grup. Tabii, tabii aynen öyle. Hani terör örgütü falan değil, ya, silahlı değil, değil. muhalif grup. Aynen. Yani aynen. arkadaşların tabiri, silahlı tabii. muhalefet ediyorlar. Tabii, tabii. Ya, ya işin. Değil mi? Silahlı şey, bombayı koyduğu zaman 20-30 kişi birden havaya uçurabiliyor. Bunun adı si silahlı muhalefet oluyor değil mi? Silahlı muhalif grup e, olarak evet. nitelendiriyor. E, ama mesela ülke ocakları terör örgütü oluyor Türkiye'de. Tabii, tabii. Yani Amerikalıların gözünde yasaklanması. Çünkü neden biliyor musun? Hatırla FETÖ'nün ele geçirmek için uğraştığı en önemli gruplar hangi gruplardı? Milliyetçi gruplar. Milliyetçi gruplar. gruplardı. Çünkü tabii, tabii. E, milliyetçi grupların bu ülkede dengeyi nasıl muhafaza ettiklerini çok iyi biliyorlar. Tabii. Tamam. Bastırılması gereken en önemli unsurun da ülke ocakları, alperen tabii. ocakları. Buralar olduklarını da çok iyi biliyorlar. Tabii. Yani milli ne kadar sıfat varsa saldıracaklar arkadaşlar. Yani tabii. çünkü bir şeyi kurabilmen için önce olanı yıkman lazım. Olanın üzerine bir şey inşa edemeyeceklerini çok iyi biliyorlar. Ve yıkılması gereken de vatanseverlerin, Atatürkçülüğün, tamam mı? İşte ulusalcılığın veya işte nasıl tabir edersin e, milliyetçiliğin yıkılması gerekiyor. Ama söylediğim milliyetçilik, Atatürk milliyetçiliğinden bahsediyorum. Kavrayıcı, bütünleştirici milliyetçilik ama Bunların hepsinin yıkılması gerekiyor. Bunlar yıkılmadan bir şey kurmaları mümkün değil. O yüzden de bakın, çok rahat bakın, saldırdıkları bütün unsurlar önleyiciler, kavrayıcı olanlar. Çünkü Tabii. o yıkılacak ki arkadaşlar yerine bir şey koyacaklar. Tabii. Arkadaşlar, Tabii. Nedim zaman zaman söylüyor, biz de söylüyoruz. Bugünler mış gibi yapacağımız konular değil. Tabii. Yani aa, öyle mi yapmışlar? yapma ya. Yani ya vallahi vallahi çok üzdüler bizi filan. Hani bir laf var ya ne diyor incinmiş mi diyordu adam? İncinmişti evet. İncinmiş. Yok arkadaş. Hayatını, hayatını beceremişler diye. Ha, ben ben ben incinebilirim. Ama benim incitmeyeceğim Tabii. yerler var. Tabii. Benim incitmeyeceğim yerler var. Ben incinebilirim. Ben sineme çekeceğim şeyler vardır. Nefsimle ilgili her şeyi çekerim. Tabii. Tamam. Ama çekmeyeceğim şeyler var. Benim değerlerimle ilgili, ideolojimle ilgili hiçbir şeyine çekmem. Çekmem. Şimdi saldırıya bakar mısın ya? Adam bir tanesi çıkacak diyecek ki ülke ocakları şeydir. <gülüyor> Neymiş? Terörle ilgili yasaklanması. Avrupa'da Tabii. ve Amerika'da. Tabii. Mete bak şimdi ben bunu e, yerel seçimlerden sonraki e, tartışmalarımızda çokça dile getirdim. E, bir dönem ııı e, işte muhafazakar, demokrat diye kendini tanımlayan, muhafazakar diye tanımlanan, işte İslamcı diye tanımlanan zaman zaman, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin politikalarıyla beraber, burada inanç, inanç dünyasına bir saldırı oldu. Özellikle Fethullahçı terör örgütünün iç yüzü ortaya çıktıktan sonra, Türkiye'de dinle ilgili algılarda büyük bir değişiklik yaşandı. Yani, ee, insanların, e, yani ne oldu? Türk toplumunun temel unsurlarından bir tanesi, ana inanç şeyi, kaynağı, İslamiyetle ilgili ciddi şüpheler yaratmaya çalıştılar. Kısmen de başarılı oldular. İşte deizm tartışması, ateist tartışması falan filan gibi garip garip tartışmalar ortaya atıldı. Ve bunda kısmen başarılı oldular. Ama bunlar öyle e, yok olacak şeyler değil. Çünkü bir milletin ruhundan bahsediyoruz. Bir milletin kimliği de var. O, mille, o, o kimlik Türk, Türk, Türk kimliğidir. Ve bu kimlik etnik bir sınıfa dayanmaz. Değerleri vardır. Atatürk gibi. Liderleri vardır. Şimdi ben yerel seçimlerden sonra bu HDP ile CHP'nin işbirliğini yapmasının şu tehlikeli boyutuna dikkat çekmiştim. PKK, dağdaki PKK elebaşları sürekli CHP'lileri CHP'nin belediye başkanlarının CHP'ye yön çizen söylemlerinin tehlikeli boyutlara geleceğini Türkiye toplumunda, Türk toplumunda Atatürkcü görünen, Cumhuriyet Halk Partisi olan Cumhuriyet Halk Partisine olan e, e, itimatı da güveni de sarsacağını bunun bir proje olduğunu söylemişti. Ve gerçekten oraya doğru gidiyor. Bugün e, HDP ile yaptığı işbirliğinin Atatürk'ün Partisi üzerinden bu kavrama, bu değere nasıl güveni zayıflattığını karşılıklı olarak suçlanan kesimler tarafından bu sefer Karşı argüman olarak kullanıldığını görüyorum. En temel, en temel mesele dediğin gibi e, kimlikleri, Türk, Türk milliyetçiliği, Türk, Türk milleti kavramı buna olabildiği kadar saldırıyorlar. Deminden verdiğim ülke ocakları örneğinde olduğu gibi. Niye bunu yapıyorlar? Temel direklerini sarstığınız zaman o çadır zaten yıkılıverir. Ve adamlar çok sessiz ve bunu da çok ilginçtir. Dışarıdan öyle çok büyük bir saldırıya uğramıyoruz farkındaysan. Biz içeriden o direkleri sürekli baltalıyoruz. Kırmaya, yıkmaya çalışıyoruz. İnancımızla hataları da üstüne koyarak tabii söylüyorum. Hatalar yok değil. Hataları da üstüne koyarak söylüyorum. O, o direkleri teker teker teker bize budatıyorlar. Hatalar var mıdır? Vardır. Din adına yapılan hatalar var mıdır? Vardır. Atatürk'ü kullanarak hata yapanlar var mıdır? Vardır. Milliyetçiliği kullanarak hata yapanlar var mıdır? Vardır. Ama bu toplumun tamamını Türk milletinin genelini asla kavramaz. Ama ne yapıyorlar? Sosyal medya üzerinden, medya üzerinden, etki ajanları üzerinden bu temel direklere, dinimize, milliyetimize, liderlerimize, tarihimize bizi düşman etmeye çalışıyorlar. Kendimize güvenimizi sarsmaya çalışıyorlar. Üzerine iki sokak röportajıyla ve efendim ben Türkiye'de kalmıyorum, gidiyorum diyen Videoları da koyduğunuz zaman siz bu ülkede güvensizliği tetikliyorsunuz. Tamam Bunu yaratmaya çalışıyorlar. Bunlar küçük, siz önemsemeyebilirsiniz. Ama şöyle geriye çekilip baktığınız zaman bunun bir nasıl proje olduğunu sonuçları itibariyle değerlendirebilirsiniz. O yüzden gidişat bu anlamda tehlikeli. Ben ama şunu görüyorum. Yani bunlar bizim belki de sat tartışmalarımız, yüzeysel tartışmalarımız olarak kalabilir. Çünkü bu milletin bir genel duruşu vardır. Bir yerde, bir yerden sonra... Evet, döner. Bakın mesela nasıl oldu? Ben bunun bu hani yay gerildi gerildi gerildi. 15 Temmuz'da bu millet canını verecek verircesine vererek sokağa çıktı. Çünkü ne, nasıl geldik biz bu noktaya? 2007'lerde FETÖ'cü terör örgütünün kurduğu kumpaslarla gerdiler gerdiler. Bu toplumun Atatürkçülerine milliyetçilerine ulusalcılarına saldırdılar. Gitgide dini gruplara saldırmaya başladılar değil mi? Yavaş yavaş sonra bu siyasi iktidarı da kapsayan bir e, kumpasa dönüştü. Dönüştü, dönüştü, dönüştü. Sonunda beceremeyeceklerini anladıklarında 15 Temmuz darbe girişimi ortaya çıktı. O gün zaten etkisiz hale getirildiği düşünülen toplumun, bak etki, artık hiçbir şey yapamaz bunlar, tepki dahi veremezler, sokağa bile çıkamazlar diyen toplumun sokakta sokağı darbeciler dar ettiğini gördük. Bu da Türk milletinin ruhudur. Yani Türk milletinin ruhunu 15 Temmuz'da sokağa çıkanlar temsil ederler. Bu, bu vardır. Mesele bunu tanımlamamızdan geçiyor. Ben gittiğim her yerde senle de şahitsindir ki bu ruhu tanımlamaya çalışıyorum. Çünkü bu ruhu tanımlamadan bu sadece bir darbe gelişme. Ben sokağa çıktım şu oldu bu oldu falan filan değil. Bir ruhla bir anlayışla sokağa çıktım. Ve o ruhun tanımlanması gerekiyor. Biz bunu Kurtuluş Savaşı'nda yaşadık. Biz bunu Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşadık. Başka toplumsal dayanıştığımız günlerde yaşadık. Atıyorum doğal afetlerde yaşadık. O ruh ayağa kalkabiliyor. Önemli olan bunun varlığının çok güçlü olduğunu bilmek. Kendine güvenini kaybetmemektir. Ama maalesef küçük dar siyasi çıkarlarıyla. Şey var ya Atatürk'ün gençliğe hitabesinde. Siyasi çıkarlarını emperyalistlerin e, amaçlarıyla birleştirebilirler diye bir ifade var. Emperyalistlerin bir amaçları var. Ve içeride küçük çıkar peşinde olan siyasetçiler var. İşte bunlar ikisi birleştiği zaman büyük tehlike. Atatürk bunun o e, gençliğe hitabesinde şeyini buluyor. Vazife yani içinde bulunduğun durum çok kötü olabilir. Ama buna rağmen her hal ve şere, şere, şer, şeriatta, şeraitte içinde bulunduğun durumun vehametini dikkate almayacaksın. Vazifeye atılmak için hangi kötü şartta olursa olsun e, şey yapmayacaksın. Karamsar olmayacaksın. Ha, şey mi istiyorsun? Ya bir güç mü? Birisi sana dayanak mı olsun? O da, orada da diyor ki bak muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Okay. Dün ben ee... yazımda da anlatmaya çalıştım. Nutuk'tan bir alıntı yaptım. Atatürk bak Türk iç ve dış cephede savaştan bahseder ve bunun için üç tane güç sıralar birincisine Türk milletini koyar ikincisine meclisini koyar bak bak siyasetçiye bak asker siyasetçiye bak nasıl nasıl nasıl bir sıralama yapıyor üçüncü sıraya ordusunu silahlı gücünü koyar yani önce milleti koyar şimdi dolayısıyla bu ruhu kaybı bu ruhu kaybettirmeye çalışıyorlar ve buna karşı bizim yaptığımız sadece bu milletin ruhunun yanında yer alıp o izletin nefsi savunduğu yoksa karşına geçer hocam bak ya şöyle bir şey en kutsal değerlerine küfür etmiş gibi adam karşına geçiyor. Kürtleri inkar ettin, edildi, şey. Ya bana küfür etmiş sayıyorsun sen, ediyorsun ya. Sen bana nasıl küfür edebilirsin? Sen bu ülkeye nasıl küfür edebilirsin? Nasıl Kürdistan lafını ağzına alabilirsin? Ben buna nasıl sessiz kalabilirim ya? Batsın senin oyun ya. Senden gelecek oy, senin partinin vereceği destek, yerin dibine batsın diyememiş Meral Akşener ya. Ya bunu söylesem var ya, yemin ediyorum o gün diyeceğim ki ya işte budur ya budur diyeceğim ruh budur diyeceğim ya ya kardeşim çıkıyorsunuz ittifak ortağınız bir gün önce mecliste terör örgütünün siyasi koluyla açıkça terör örgütüne karşı bir tezkele çıkarılıyor buna hayır diyor ağzını açmıyorsun ağzını açmıyorsun ertesi gün gidiyorlar yüzüne daha ne yapacaklar ya ne yapacaklar bari hiç olmazsa şunu yapmayın biz milliyetçiyiz falan demeyin biz bir partiyiz deyin iyi bir partiyiz deyin biz milliyetçiyiz atatçiyiz falan demeyin o kavramları aşındırtmayın. Karşına geçmiş bir meczup, bir densizin karşısında susup kalmayın. Biz böyle bilmedik sizi. Biz böyle görmedik. Biz bu ülkeyi böyle yaşamadık. Biz bu yaşa böyle gelmedik kardeşim. Anlatabiliyor musun? Haklısın. MHP ile niye ya da ülke ocakları PKK'ya terör diyemeyenler, PKK'nın ter siyasi uzantısı iç tutanlar ülke ocaklarına terörist yaftası yapıştırıyorlar. Niye şundan biliyorlar? MHP ya da ülke Ocakları bugün anketlere gösterildiği gibi yüzde yedi falan değildir. O Türk toplumunun içindeki ruhtur. Bunu biliyorlar. Yani yoksa şöyle düşün. Ha, işte şey anketlerde bile Mete HDP'nin gerisinde gösterilen MHP iyi partiden de geride, işte HDP'den de geride, değil mi? Öyle gösteriliyor. E, sayısal bir şeyse bu durumsa bir, bir siyasi, siyasi bir rakip olmaz ki. Dersin ki gitgide de eriyor. Bitiyor tamam MHP. Hayır. Şunu biliyorlar. O parti bir ruhu temsil ediyor. Yani MHP ve ülke ocakları Türkiye'de milliyetçiliği temsil ediyor. O göründüğünden çok daha fazla bir şeydir. Onu bildikleri için Amerika ABD terör örgütü ilan ediyor. Yahu kardeşim terör örgütünün ağababası PKK'ya sen yardım ediyorsun. Ağzına bir gün terör örgütü almamışsın. Ya adamların orada bir ofisi var. Onları terör faaliyetinde kapsamında incelemeye alıyorsun. İşte Dünyanın geldiği hal bu yani. Evet. Şimdi e, bunlar çok tartışılacak. Yani ben şöyle söyleyeyim. E, bu cumhuriyete ihanet lafı bundan sonra siyasetin üslubunda belirleyecek gibi gözüküyor. Ben sana söyleyeyim. Yani bu laf geri adım atılır mı? Sen zaman zaman söylersin. Nez olsa başka bir mevzi bulunur. Bu da unutturulur falan dersin ama bu siyasetten unutulacak bir kelime değil. İyi Parti e, CHP, İyi Parti ve diğer e, partiler işte e, AK Parti dahil olmak üzere. Hatta ben şöyle söyleyeyim, e, Deva Partisi de mi evet demişti? Yoksa şey mi, öbürü mü? Deva Partisi de evet dedi galiba bildiğim kadarıyla. Vallahi. göre. Çok emin değilim. Bir, ben, bir parti yok. daha, hani ya, ittifakın içine ya, yaralan bir parti daha evet dedi diyebiliyorum da o yüzden. Şimdi... Şöyle bir e, durum tespit yapalım ve arkadaşlardan müsaade çünkü istiyorum. şeyin HDP'lilerin teşekkür ettiklerini yok e, yok, yok. CHP... bir parti daha ittifakın içine yaralan bir parti daha yani mecliste grup yani mecliste olanlardan bir tanesi daha evet dedi de o yüzden söylüyorum yani, şimdi yalnız söylemeyeyim çünkü şeylere baktım ben hangi partiler evet demiş diye baktım işte memleket partisi hmm. dahil olmak üzere işte hmm. tek tek saymışlar ee, şey hayır diyen partiler de yalnızca HDP ve şey diyoruz ama diğer e, mecliste parti şeyi olan, temsil eden efendı. Saadet partisi. Eden, Saadet yok, yok. partisi de, hayır diyen. Yani. Yok hayır diyen mesela şey de var. Saadet partisi hayır. Evet diyeceğim Teş diye bir şey söylemedi. Yok, mesela şey, e, işte, teşekkür Türkiye ederim, e, komünist partisi mi e, gibi partiler böyle. Onlar hepsi hayır. Onlar evetci, şey Hayır dediler evet. Hayırcılar. Yani evet. tek yalnız HDP CHP diye e, söylemiyorum. Tek, e, tek tek onları söyleyeyim diye söylüyorum. Benim söyleyeceğim son e, şey şu olsun. Arkadaşlar yani tartışıyoruz, ediyoruz, birçok konuyu tartışıyoruz. Yapmadığımız üç tane şey var. Bunlardan bir tanesi biz mezhepçilik yapmıyoruz. Hayatımızda ağzımızın bir kelimesinden dahi bir mezheple ilgili bir cümle çıkmaz. Çünkü bütün inançlara hatta inançsızlıklara bile saygılıyız. İkincisi bizim milliyetçilik anlayışımız Atatürk milliyetçiliğidir. Yalnızca ee, bu ülkedeki o e, Türk tanımının ne olduğunu bilenler ancak bu Atatürk milliyetçiliğini çok rahat anlayabilir. Üçüncüsü de biz kimseye e, ırkıyla ilgili veya e, pozisyonuyla ilgili veya fikirleriyle ilgili tartışmayız. Bizim yapmadığımız şeyden bir tanesi bu. Ama mesela siz şöyle şeyler duyar mısınız? Ben bir gün bir toplantıdaydım dedim. Daha sonra e, isim vermeyeceğim. Pozisyonu da belli olur. Ortaya çıkar. Bir yerde yani e, konuşma yapıyoruz. Salonun büyük bir bölümü de o fikre ait olan kişilerle dolu. E, bu tam çözüm süreci e, bölümünde. Doğudayız. Doğu bölgesindeyiz. Güneydoğudan bahsetmiyorum. Doğu bölgesindeyiz bana dediler ki Mete Bey siz de konuşma yapacaksınız bu konuşmada hani e, problem çıkabilirim ki arkadaşlar neden problem çıksın ben hayatımda Doğu ve Güneydoğu e, bölgesine gittiğimde birçok konuşma yaptım e, benim e, konuşmalarıma bugüne kadar e, ters bir cevap geldiğini görmedim çünkü bizim üslubumuzda ırkçılık yok neyse konuşma başladı benden önceki e, konuşmacı Böyle bir sürü abuk subuk laflar etti. Karadeniz'de ilgili bir şey söyledi, onu söyledi, bunu söyledi. Sabırla dinledim. Ve kattım konuşma sırası bana gelince. Dedim ki arkadaşlar, şimdi dedim, sizler benden dedim şöyle şeyler bekliyorsunuz. Şöyle bir konuşma bekliyorsunuz. Ama dedim ben size bir uyarı ile başlayacağım dedim. Size başkasını... Irkçı bir söylemle, kötüleyen bir adamla yol arkadaşlığı yapmayın dedim. Benden önceki Hazur'un bir bölgeyle ilgili veya o bölgedeki bir siyasetçiyle ilgili kelimeler sarf etti. Sizin çıkıp buradaki Hazur'un çıkıp şılap söylemesi gerekir dedim. Arkadaş sen bu ülkenin ve beraber yaşadığımız bir grupla ilgili bu kelimeleri sarf edemezsiniz. Bizim edebimiz ve adabımız... Yaşam tarzımız budur. Benim hayatımda ben askerim dedim asker kökenliyim. Tanımayanlar için söylüyorum dedim. Hayatım PKK ile meslek hayatına girdiğime itibaren ayrılıncaya kadar bununla geçti. Ama hayatımda ağzımdan bir defa Kürt vatandaşlarımıza ilgili tek bir köt kötü kelime doyamazsınız dedim. Çünkü ben ikisini bir araya getirmem. Benim için zuldur bu zuldur. Ama benden önceki hazrun bunu çok rahatlıkla dile getirdi. İşte dedim tam ırçılıkta budur. Bulunduğun ortama, bulunduğun yere konjüktüre göre konuşmaktır. Bu konuşmanın içerisinde ırçılık yapan birisi varsa, ben de önceki konuşmacıyı Arkasından konuşmam yaklaşık bir yarım saat daha sürdü ve ben hiçbir şey olmadan sıkıntı olmadan bütün hazurunun içinden geçerek çıktım. Sana söyleyeceğim şeylerden bir tanesi, bizi ırkçılıkla suçlayanların yaklaşık 10 seneden beri kullandıkları kelimelerin tamamına baktığında ırkçılığın tam temeli değil mi? Ya, Ayrımcılığın yok. tam temeli değil mi? Şöyle söyleyeyim. Yani ee... bu öyle bir noktaya geldi ki bazen bizde ee, şöyle kişiler vardır en kötüsü de budur biz bunu şeyde gördük barikatlar döneminde görmüştük adam evin ailesinin çıkmasına ahilesine çıkmasına müsaade etmiyordu evin içerisindeki bir yerden deldiği bir delikten ateş edip askeri e, şehit ediyordu bizim askerlerde bakıyorlardı içeride aile yaşıyor hala nokta operasyon yapıncaya kadar ev ateş etmiyorlardı. Çünkü ailenin evin var vardı. Bugün geldiğimiz noktada bununla ilgili demokrasinin arkasına sığın ateş et. İnsan haklarının arkasına sığın ateş et. Tabii. Faşizm de arkasına sığın ateş et. Niye? Çünkü yaptığın faşizm ancak onu arkasına çeke gösteremeyebilirsin. Demokrasi, evet. insan hakları ve diğerlerinin bütün kavramların Arkasına geçip ateş edildiği ve sen kendini veya memleketinle ilgili bir şey söylediğinde suçlandığın bir dönem herhalde bu kadar olmamıştır diye devam ediyorum. Yani son cümlede bu olsun. Herkese de bu dönemi bir düşünmelerini tavsiye ediyorum arkadaşlardan. Kardeşlikten bahsediyorsanız evet. önce, önce bunun hukukunu ben memleketin içindeki toplumsal kardeşlikten bir sıkıntım yok. Ama nedense bunu sık kullananları nedense bunu söyleyenlerin PKK'yı siyasi silahlı muhalefet yapan grup olarak tanımlamasını nereye koyacağınızı sizin vicdanınıza veya evet. sizin işte ne diyeyim e, fikirlerinize bırakıyorum arkadaşlar. Benim son sözüm de bu olsun. Şimdi bu e, ben de şöyle tamamlayayım. E ee, söylediği gibi bu ülke ile ilgili e, bütün insanları bir bütün düşünen insanları ağır bir şekilde suçlayıp susturmaya çalışıyorlar. Siz PKK'yla ilgili bir söz söylediğiniz zaman bize ilk yapılan şey ne? İlk şöyle başlıyorlar. Kürt düşmanı. Böylesine alçakça, adice, namussuzca bir söylem PKK terör ile mücadeleden Uğur Mumcudan başlayarak herkese karşı yapılmıştır. Ya PKK'nın en çok öldürdüğü e, grup bölgede yaşayan Kürt vatandaşlarıdır. Tabii. ya. Tabi sivil sivil sivil unsurlar yani sivillere yönelik yaptığı saldırının tamamına yakını e, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dadır ve Kürt kökenli insanlardır. Yani bunu Hakkari'de yine 21 tane çocuk 2 tane işçi öldürüldüğünde 20 tane, 21 tane çocuk şey kaldı öksüz kaldığında oradaki onların akrabası söylemişti. Bunlar dedi HDP'ye oy veriyorlardı ya dedi. PKK'ya geldi bunları öldürdü. 21 çocuk babası kaldı şimdi diyor. Tamam mı? Ya bunlar da vicdan falan yoktur. Ya bu, bu bakın Mete'nin söylediği bu biz bunu niye tartışıyoruz biliyor musunuz? Hep şunu söylüyorum. Fethullahçı terör örgütü hala bugün eğer bir teknik mesele ise bu devletin içindeki varlığından dolayıdır. Orayla mücadele bir şekilde devam ediyor. Ama söyleminin ve varlığının en önemli koşulu ne biliyor musunuz? Siyasi, siyasi destek. Siyasi ayak. Bakın siyasi ayak ve siyasi destek. Bugün Fethullahçı terör örgütü ve PKK ile mücadelenin en yoğun yaşadığımız yer bir dağlarda askerlerimiz, polisimiz, özel arkadaşımız, korucumuz yapıyor. İki, Siyasette eğer siyasette HDP bunların sözcülüğü yapmaya kalksa bununla hukuki mücadele yapılır ve onunla gereğince gere gere bir işlem tesis edilir. Ama ne oluyor biliyor musunuz? HDP'nin yanına memleketin en ortasındaki partiler sahip çıkınca siz bir HDP'den duysanız tepki göstereceğiniz işte Kürdistan'da Kürtleriydi Kürt bilmem ne reddediyorsunuz laflarını İYİ Partili'nin genel başkanına söylendiği zaman hiç tepki vermiyorsunuz. Bunu normalde, yani şuradan aklıma geliyor. Ya, ya sempatik duyanlar sayesinde, HDP'liler sayesinde oturuyorsunuz diye. O zaman ne tepki vermişlerdi? Bak, meclis kürsüsünden terör örgütleriyle, siyasi ayağıyla mücadele çok önemli. Bugün yine söylüyorum. FETÖ eğer şımarıklık yapabiliyorsa bir takım kaç, kaçakları, firarileri yapamayacaklar halde. Geri döneceğiz, geri döneceğiz diyorlarsa, böyle ortalığı bulandırıyorlarsa, suyu suik siyasi suikast söylemleriyle insanların kafasını karıştırıyorlarsa bu içeride siyasi ayak, siyasi destek bulmalarından yani Kılıçdaroğlu gibi KK'ları iade edeceğiz deyip Ondan sonra oturuyor FETÖ'cüler televizyonlarında kendi internet televizyonlarında nasıl olacağını nasıl döneceklerini hesabını yapıyorlar nereden para bulacaklarının hesabını yapıyorlar bunları izlemiyorlar mı bunları o hale getiren kim onlara siyaseten moral veren destek veren biz iktidara geldiğimiz zaman her şeyi değiştireceğiz sözü verenlerdir şimdi PKK da böyle PKK daha da terörist onun söylemi nereye kadar gelebilir onun medyası bize ne kadar ulaşabilir ama Meclisdeki bir parti üzerinden ve onunla işbirliği yapan siyasi partiler üzerinden evinize kadar geliyor. Buralara kadar konuşuyoruz. Bunları mı konuşmalıydık biz? Biz teröre karşı ortak bir pozisyon alamayacak mıyız? Siz bir siyasetçiden nefret ediyorsunuz diye götürüp PKK'nın siyasi kolu işbirliği mi yapacaksınız ya? Hangi yüzle kardeşim milliyetçim diyeceksiniz? Hangi yüzle Atatürkçüyüm diyeceksiniz? Hangi yüzle tezkereye evet diyenleri hain? Kendinize vatansever diyeceksiniz ya. ya. Allah'tan korkun. Hiçbir utanmanız kalmadı sizin ya. O yüzden benim hani herhangi artık böyle bir e, bir, bir, bir ambalaja gerek kalmadan her kelimeyi doğrudan söylüyorum. Cumhuriyet Bayramı'nda ben Cumhuriyete asıl ihanet o teskereye hayır oyu vermektir diye yazdım ya. Bu yazılacak şey mi? Cumhuriyet Bayramı'nda CHP için yazılacak şey miydi bu? Ama bunu bana yazdıran Kemal Kılıçdaroğlu çünkü kendisi söyledi bunu evet diyenler hayır şey hainmiş ihanet ediyormuş kendileri yapmıyorlarmış kiminle ile. bunlara gelmeyin bunlara karşı böyle birisi mesela çıktı size böyle yok Kürdistan Kürt kimlikleri inkar ediyor hadi oradan bölücü hadi oradan terörist diyeceksiniz bakın hadi oradan bölücü hadi oradan terörist diyeceksiniz bitti biz böyle büyüdük ya bak hep yaşı bizimle eşit olanlar yaşı, yaşı bizimle eşit olanlar bir PKK'lı bir PKK yardakçısı karşısına geçip böyle laflar edemezdi. Çıksın benim karşıma söylesin. Çıksın benim karşıma söylesin. Ben dün, dün Batman kitap fuarındaydım. Batman'ın göbeğinde söyledim ya. PKK terör örgütü ve onun onun siyasi kolu HDP diye, JPL işbirliğini anlattım ya. Batmanlar anlattım. Başka böyle de değil. Ama nasıl bir yer Batman? Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da en çok şehidi olan ilimiz. Şu, Mete şunu söylediler biliyor musun bundan birkaç yıl öncesine kadar orada Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı e, kuruldu çatı çatı vakfı biliyorsun Türkiye'de e, bundan e, yani 5-6 yıl önce şehit, şehit ailesi şehit ailesi komşularına kocası mesela polis şehit olmuşsa eşim trafik kazasında öldü dermiş biliyor musun söyleyemezmiş asker şehit çocuğunu söyleyemezmiş Yavaş yavaş bunlar son birkaç yılın meselesi şehit aileleri artık şehrin en güzel yerinde ofislerini açmışlar. Ve ben onları her gittiğimde ziyaret ediyorum. Dün de ziyaret ettim şehit ailelerin e, vakfını. Ve 500'den 600'e yakın e, polis, asker, korucu, şehit ailesi e, orada e, vakfın çatısı altında bir araya geliyorlar. Seslerini çıkartıyorlar. Bunlar olabilecek şeyler değildi. Şehir yatsımayın. En güçlü sesimiz bizim... Annelerin sesi, Diyarbakır annelerinin sesi. Bak o kadınlar gidiyorlar orada suratlarına suratlarına HDP'ye siz teröristsiniz diyor. Siz terörist yardahçısınız diyor. Kılıçdaroğlu'na en ağır laflar ediyorlar. Onlar kadar Diyarbakır anneleri kadar o kadınlar kadar cesur olun arkadaşlar. Kimseye Peki. eyvallah etmeyin. Bu memleketi kimseye de böldürmeyin. Peki arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Bugün ilginiz gerçekten cumartesi olmuş olmasına rağmen hava bizim buralarda güzel Bizi izlediniz. Sizden tek isteğim, tabii bayağı rakam da çok büyük ama nedense beğenmediniz galiba çünkü beğeni tuşunda çok düşük bir rakam görüyorum ki normalde siz başlangıçtan itibaren yukarı doğru çıkarak, trend yukarı çıkarak televizyon izlenme oranına kadar çıktınız yani onun üstünde bir izlenmeyle saydettik. Rica etsem çünkü beğeni tuşu neden çok önemli? Ön tarafa çıkartılması YouTube'da diğer e, insanlara da sunulması anlamında çok önemli. E, sizin desteğinizi bu anlamda bekliyoruz. Bu arada süper Habere abone olmayan arkadaşlarımız varsa da bugün hatırlatmış yapalım hatırlatma yapmış olalım. E, lütfen e, YouTube kanalına abone olmayı da e, unutmayan arkadaşlar. Çünkü e, burası bize bu kucağı açtığı için. Ee, süper haberde biz bu programları yapabiliyoruz. Bu kanal ne kadar uzun süre ayakta kalırsa bizler de sizlere ulaşmakta o kadar maliyetli olacağız. Fırsatımız olacak. Nedim'le ben e, inşallah çarşamba günü e, bir araya geliriz diye umut ediyorum. Ben yine seyahatte olacağım. Arkadaşlar şey yazmışlar İstanbul'da konferanslar yapmayacak mısınız? Evet önümüzdeki haftadan itibaren İstanbul'da olacağım arkadaşlar. İstanbul'da Avrupa yakasında bir konferans vereceğim. Ee, sizleri de e, bilgilendiririm Twitter üzerinden. Gelmek isteyen bütün arkadaşlarla orada beraber aynı bugün yaptığımız gibi sohbetler edebiliriz. Ee, Allah'a emanet olun. Fikirlerinizden, ideolojinizden e, mücadelesini yapın. Ama yaparken e, suçlamalarımıza ve kardeşliğimizi bozmamaya e, dikkat edelim. Tek soracağım bu olsun. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Sağ olun.